Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz yolculukta tefekkür. Dünya geçici, mesken, kalıcı diye Amaç nedir? Öbür alemi bırak kazanıp oraya olgun olarak gitmek oraya. Hiç kimse burada kalmayacağına göre, bu kesin tabi, yani şans filan değil bu, kimse de kalmayacağına göre amaç burada olgunlaşmak. Bu işin yolculukta bile gafil olmamak, tefekkür etmek, düşünmek gerekiyor. Gaziye Suriye'nin son ayet-i okuyacağım inşallah nasıl olsa, oradan konumuz... Kuran-ı Kerim olduğu dönemde orta aşağıda Mekke mükerimede nazil o Tabii kerimeler tabi o zamanlar yolculuk, uzun yolculuk deve ile oluyordu. Bu iş bizim burada deve ile başlıyor. Esselet İllâhü Ar-Rahim Efra-i Yeran-ı Efela yan zûruna bakmaz mı ibrette düşmez elmi. Kıl el deveye bakmaz haber abi dişi İbil anlamına geliyor. Erkek deve cemel deniyor. Dişi debeye ibil ve naka deniyor. Burada mevzem mevzam burada bize işi deveyi örnek veriyor. Dediğim diş demeyin bile süt olduğu için tabii o yönde, yollarda. Keyfe hulukat o deve nasıl yaratıldı? Deve nasıl yaratıldı? Mutlaka her şeyin bir yaratıcısı var, yapıcısı var. Sanatkar her şeyin var. Bir binada kenkine oluşmaz. Yani, Efendimiz Sakarya'dan kumbresinde, Demir gelsin, çimento gelsin, harçlıkadan da kenk oluşsunlar, pek oluşmamadı. Önce bunun bir mimarı vardır, kendisi vardır, afiyeti vardır. Böyle kademe kademe aşama aşama meydana gelmiş oluyor. İnsan da böyle, hayvan da böyle, bitki de böyle böyle. Hiçbir zerre kendiliğinden var olamaz. Bizim örneği burada Deveye ibret babamızı tavsiye ediyor bana. Devenin farklı özelliği var devenin. Önce deve çöl hayvanı, çöl hayvanı deve. Hiçbir canlı olmayan özellik devede var. Bir çiçek bile susuz hafız dayanmaz, kurur. Hayvan da böyle, insan da böyle. İnsan uzun zaman açlığa dayanabilir ama suda dayanamaz, susuzla. Çünkü beden su gidince kan tabi yoğunlaşır, yoğunlaşır, durur, kalbi insan ölür. Devenin özelliği farklı özelliği var devenin. Önce devenin yaratılışlarında ayakları uzun. Çünkü kumda yürüyecek. Tabanı geniş tabanı, batmaz. Sonra tabi çöl sıcağı yakar gündüzleri. Aşırı yakar çöl sıcağı. <gülüyor> devenin de tüyleri altı ısıyı geçirmiyor. Yani deve diğer hayvanlar çaktarlar çöl sıcağında. dayanamazlar, çaktarlar. Ama devenin tüyleri altı ısıyı geçirmediği için deve rahatça çöl sıcağında yürür. hiç etkilemez bunu Hatta Esna Araplar Dev yönünde hırka yaparlar. Hırka deve yönünden. Onu giydi mi güneşten korumuş oluyor. Yine o dönemde çadırlar deve yönünde yapılır çadırlar da. gibi olur çadırlar böyle. Isıyı geçirmezler. Bakın Rabbimin nimeti sonra sonra tabi çölde genelde fırtına olur. Çöp fırtınası. İnce kumlar saçılır. Diğer bütün hayvanların ve insanların göz kirpikleri tek olduğu halde devenin çift sıra hem daha uzun. Devenin. devenin kirpikleri çift sıra hem daha uzun. Çöl fırtınasında gözünü kurumuş oluyor. Eğer devenin gözüne bir ince kum parça kaçarsa ödüganlar yürüyemez. Devenin bir özelliği de deve Uzun zaman ağaçlar su dayanabiliyor. Nasıl dayanıyor? O dönemde tabi yine anne devam ediyor bu. Asya'da, Afrika'da, Arabistan'da hatta Amerika'da, çöllerde yine deve var orada. Avrupa'da yok deve. Şimdi o dönemde deve uzun yolcu edeceği zaman önce beceği çekilir ve bol su verilir deveye. Suyu verilir. Deve fazla yer ama bedene yağlanmaz. Bedene yağlansa rahatsız olur, gidemez. Yedikleri yağ dönüşür, ama hücre içinde bizim depo, bizim hücrelerde çıkıntı vardır. Hatta tek hücrede iki hücre devler vardır. İki çeşit deve vardır. Şimdi deve ne kadar bol gıda alırsa alsın, aldığı gıdaların fazlası bedende yağ dönüşür. Bu yağlar Örgüt depolanır. Orada depolanır. Yine su orada yağ dönüşür. depolanır. Şimdi dev yolu çıktı. Tabi çölde bir şey yok bir yiyecek böyle. Deve ne yapar? Devenin ördeki yağ yavaş yavaş içinden eriyip açtıksa açlık gıda sahne dönüştür. Suyuncu suya dönüşüyor. Enerji buna veriyor. Deve en aşağı bir hafta on gün Susuz çölek de biliyor. Veyahut gün su dayanabiliyor. Aşağı uzun zaman dayanabiliyor. Devenin bir özelliği de deve her şeyi yer. Hatta şöyle bitki vardır. Deve dikeni denen bitki vardır. Şöyle deve dikeni denen. Fındalık olur. Üstler yer üzerinde az kısa olur. Ama çivi gibi. İlerden daha ince batar. Kız bir canlı hayvana sokulamaz o deve dikene öyle batar, kuş kramaz onlara, onlara batar. Deve o dikeni yer. Devin ağzındaki mukuzaları işleri onu çiğner, eritir. ağza bakmak mıdır Yo, deve dikene de yüz su, yüz ışının su ona Yağlı besindir, onlara besler. Deve bile de yük taşır ayrıca. Yük taşır diye ayrıca. Evela'ın büyürüyor Nari suresinde Veta eskal yok ki Deve sizin eskal ardınızı taşır ile beledin sizin taşıyamayacağınız yeri o taşır bunları. Deve. Yani o dönemde çöl kamyonları idi bunlar. Hatta yakın zamana kadar yani 50 sene önce bile Arabistan'da yol yoktu, otobüs çalışmıyordu böyle. Deve yolcu yapardı böyle. Gemiyle Cidde'ye gidirdi mallar. E Cidde'den Mekke, ye, Medine, ye, diğer yerlere deveyle taşınırdı mallar o zamandan bile. Tabi yolu yaptığınca, uçak olunca böyle iş değişti sonra. Devenin bir özelliği de en uyuslu hayvan devedir. En uyuslu hayvan devedir. Bizde bir söz vardı koyun gibi diye. Değil muhtemelen de. Mesela bir kimse koyun alır ve kurban zamanında şöyle şiirin kenarında köydeki kişi ne yapıp alır bu koyununu ibbalar boynuzlarına gezdiren der. Ama koyun gitmez peşinden. Geri durur, tepindir, şahabba kendini geri çeker koyun gitmez. Mutlaka. Ama yüz tane deveyi bir şey götürür. Yüz tane deveyi. Önde bir deve vardır, develer tek sayı yürürler develer, karışmazlar böyle. Önde bir deve olur, onların amiri olur, da akıllı soru deve. Önde bir deve olur, ne kadar deve sayısı çok olursa olsun, develer karışmazlar, tek sayı giderler böyle. Önünde üç yüzlük yüz götürür. Yani o kadar uyusal, insan yakın hayvandır develer devenin bir de tabi her şeyi var ya bir de yan etkisi. Yan zararı da var ama. Kindadır. Çok deve. Eğer sahibi deveye bir haksızlık yaparsa haksızlık yaparsa onu deveye şunu yaparsa deve kim verse unutmaz ama Aradan yıllar geçsin. Deve bir fırsatını onu ezer. Mesela deve sahibi o zaman ağacın altında yatar biraz böyle. Deve bunu buldu mu üzerinde yatar. Eder tabanı. Öldür onu tabanı. Devenin bu kini de vardı devenin. Sonra dev eti yemedi de sünnettir. Deve eti yeme de. Mesela bize Türkiye'de genelde yani dana eti fazla yeniyor. İnek yani. İnenin küçük tabi dana. Halbuki inek eti dana eti fazla yenmek zararlı muhtemelen. Yani Hadis-i şerif var. İnen sütü şifa ya şifa, eti zararlı ama fazla yenirse. Kanser olabilir böyle. Fakat deveye gelince, en bol deve eti yenir böyle. Deve eti şifadır. Süzü de şifadır böyle. De böyle. Şimdi bu bize ne gösteriyor? Allah'ın cilalığı, azametini, kudretini gösteriyor Mevlamız'a. Yani Rabbimiz bir insan ya da hayvan hatta bitkiler yaşayacaksa ona göre onlardan yaratıyor Mevlem onu. Yani kuşlar başka, balıklar başka, her şey yanlışı başka. Ve ile samayı keyfe rufiat Mevla abi yürüyor. Ve ile samayı onlara gökyüzüne bakmazlar mı yolda giderken şimdi? Bakmazlar mı? Keyfe <Gülüyor> rufiat <Gülüyor> <Gülüyor> nasıl yücelteyiz gökte, yücelteyiz gökler. Dereksiz Gök üzeri diyecek gökler. Boşlukta, dünyamızın boşlukta. Evet. Yine boşlukta. Uzay boşluğun dünyamızda. Ay, güneş yıldızlar, boşta bunlar. Nasıl duruyor peki bunlar? Tabi Rabbim durduruyor mesela. Bunları. Efendim işte çekim gücü var. Var, doğru. Var. Ama çekim gücünü yaratan, veren kim ama? Kendim oluştu. Böyle çekim bir denge var, çekim gücünde denge var, denge. Eğer bu çekim gücü kendinden bir maddi bir şey olsa karmaşık bir şey olur böyle. Çekimin gücündeki denge az bir şey bozulduğu anda evren yok olur, yok olur böyle. Mesela örnek güneşin çekim gücü biraz daha kuvvet olsa ne olur? Dünya çeker kendisine. Dünyaya kendine şeker, denizler uçup buhar uçup gider böyle. Dünya yanar, yanar dünya, tek canlı olmaz. Eğer güneş çekim gücü daha zayıf olsaydı, dünyada uzaklaşırdı, denizler donardı, hayata olmaz yine. Ay buna göre, yüz ay. Ay'ın çekim gücü var, dünya çekim gücü var böyle. Ya ay'ın çekim gücü olmasa, Dünyada su dengesi olmaz. Ve cezir ve kan dolaşımı da aya bağlı. Kan dolaşımı da. Ağaçlara su yürümese aya bağlı böyle. Onlara bağlı böyle. Bir insan mehtapta, ayın ortalarında, 14'ü mesela şu akşam öyle, bir insan ayın 14, 15'inde, 13'ünde, 16'sında, doğum ayda. bir insan ayın altı fazla kalsın, kişinin hem başarısı yapar. Neden? Kan bene şekildir. Ay, den su yukarı şeker. İnsanda kan da bene şekilli için beyindeki damarları zorlar akan. zorlar. Kişin baş çatır gibi olur. Demek ki evet bir çekim gücü var ama bu bir dengeye bağlı. Hem de hassas bir dengeye bağlı bu. Bu dengeye bağlı bu. Sonra dünyanın dönüşü. Leylab yürü. Nemil 68'de. Veteren Cübalet Tahsebi Camit'ten. Veteren Cübalet sen dağ görürsün, dağları görürsün. Tahsebi Camit'ten onları camit öyle duruyor zann edersin. Taş kızıyorlar sandılar böyle. Ve yetenru ve resap. Ha yıldızlar yıl bulutlarına gittiği gibi gidiyorlar, yürüyorlar. E bu dünya, yani dağlar yürüdüğüne göre demek ki dünya dönüyor muhtemelen. Biliyorsunuz Hristiyanlara göre dünya tepsi gibi. Eğer bir Hristiyan dünya küre şeklinde derse Apurus dedi, lanetlerin yanı böyle. Galileo mu? Fizik alemi lanetlendi. Papa tarafından ziden atıldı, orada öldü. Orada yani Galileo, İsa'nın fizik alemi, dünya dönüyor dediği işin Afroza orada. Herkese Kur'an-ı Kerim bizim Mevlam buyuruyor. Dağları duruyor zannedersin, onlar bulutların yürüdüğü gibi yürüyor dağlarda. Dağ yürüdüğüne göre, tabii dağın yürümüyor. Dünya dönüyor. Böyle. Demek ki Mevlam yürüyor. önce kişi bindiği bineğine bakıyor. Arabasına bakıyor günümüzde. Sonra Gökyüzüne bakıyor kişi, işte. ee, özellikle geceleri yıldızlar, günlerde güneş, o gök atmosfer bütün bunları bir atmosfer gaz tabakası. Ama karmaşık mı? Karmaşık ama ona bir denge var yani böyle. İç içe karmaşık. çeşitli gazlar atmosferde, onda da bir denge var ama ee, oksijen gazı yüzde 21,5. Daha fazla olsun. Fazla o ne yapar? Ciğerdeki besin evabı hücreti yakar. hücreli yakar. Ateş çevresi yüzüce Çıkar ateş. Eğer o oranı havalatma süre daha az olsun besini yakamaz hücrede yakamaz. İnsan besini yakamayınca insan yaşayamamaktan Yani karbonhidratüsü gazı her gün buna bir oran destekler var belli bir denge var her şeyde böyle. Müze niye götürüyor bunlar? Allah'ın varlığını ve birliğini. Yani yer, gök, atmosfer, içimizdeki bütün organlar, hücreler, kan dolaşımı, beynimizin yapısı, bütün varlıklar Allah'ın cilicâlu, kudretinde, azametinde, ilminde, onun tasarrufunda her şey böyle. Biz insan olarak, yani akıllı, bilinçli varlık olarak şu bedeni yönetemiyoruz. Bedenimizi yönetemiyoruz. Beden yaratan Rabbi yaratmıyor. Mesela sancı oluyor. Ağrı oluyor bir yerimizde. Olmasa çok tehlikeli. Olması bizim rahmet. Nedir sancılar? Alerim vuruyor. Hangi organla bir arıza varsa organ bir ağrı yapıyor. Sancı yapıyor. aderim veriyor. Dikkat et bende bir şey var diyor. ben ilgilen diyor. Bak ne diyor bunlar? Kim koydu bu kuralları? Kim yaptı bunları böyle? Yediğimiz gıdalar. Ne işlemden geçiyor? Ne işlemden geçiyor gıdalar? Ağızda baş tükle başlıyor. Midede, ince başaklarda, sonra kanla, hücrelerde. Ne işlemden geçiyor o yediğimiz gıdalar? Ağız dışarı atılıyor Bunları yapan, yaratan kim onlara göre? Kim bunu yapan onlara göre? Yani biz ne yapıyoruz? Yalnız şöyle nefis adına bakıyoruz, gıdalara bakıyoruz. Kırabıza bakıyoruz, Acar, güzel, olgun mu acaba? Ama olmasın. Tesliği kesiyoruz, rengi güzel mi? Güzel. Tadı güzel mi? Güzel. Ya bakalım, besmele hadi ya bakalım. O kırabızı yaratan kim? Sonra mevsimine göre gıdalar, mevsimine göre. Kışın kabuk olmaz. Gelmez yani. Kışın su su olarak portakal portakal. Yeterli. Bir portakal yardılışı, portakal yardılışı bütün değil. Eğer portakal bütün bir elma gibi bütün olsa ısırınca ne olur? Su etan su eten, suyu sıçrar akar. Dilim diyemedi. Böyle dilim dilim böyle. İçinde ambalajlanmış böyle. Dilim, dilim dizilmiş. Üzüm, salkım üzerinde büyük bir yekpara değil, tek parça değil. Toraklar içerisinde ambalajlanmış teker teker. Nar. Açı yürüt içerisinde tek sıra dizilmiş, düzgün bir şekilde arada ambalajlar varlar. Yani nereye baksak her şey, ibadat var. Bunu Yaradan'ın kuvveti kuvvetini bize gösteriyor bunda hemen. Ve Cibali keyfe nusibet. Ve mevlam buyuruyor, onlara dağlara bakmazlar mı? Keyfe nasıl nusibet dağlar dikildi? Dağlar. Bir dağ yerine alınsın, o yöre denge bozulur. Bir göl kurusun, o yöde denge o denge bozulur. Bir akarsu yerini değiştirsin, hatta baraj yapışın oraya. O yöre denge bozulur. Yani doğal denge buna bağlı. Böylece. Dağlar. Mevlam bizlere Amr suresinde ve cibale evtada. dağları birer kazık yaptık Mevlam biri Kazık, direk yaptık dağlara. Böyle. Evtad. Yine Mevlam bizlere Enbiya 31'de Yücelan filer revasiye en temidibihim. Yerde ravasiye. Ben yani buraya sabit dala yarattık. Sabit dala yarattık. En temidibihim bu yer üstünde böyle sallanmasın diye, sallanmasın diye. İyi dağlar baskı yapıyor, baskı. Dal olmasın yer yüzü devamlı sallanır. Nasıl sallanır? Yer kabuğu var. Yaşadığım yer kabuğu. Altı aşırı dolayı ermiş madenler, metaller yaşadım böyle. Eriyen bu metaller ısından dolayı genişlemek işi bunlar, genişlemek işi olar böyle. Radyasyon saçıyorlar. Buna için de yer kabuğunu zorluyorlar. Eğer dağlara baskı yapmasa yer kabuğu paçanır gider dağlar yapmış. Hangi yöre ne lazıysa ona göre dağlar. Kimare'den başta tepelere kadar çeşitli hiç dağlar. Bir de bunun dağların bir de maneviyatı var. Maneviyatı var. Yani dağlar çok kutsal yerler dağlar. Her peygambere Dağda peygamberlik verildi genelde çoğuna. Dağda verildi. Hazreti Musa Aleyhisselam Medyen'den gelirken Mısır'a doğru, gece arasında eşiğe sancısı başladı, doğum hayatı başladı. Koyunları vardı. Havada soğuktu o gece. Hiç de yıldız yokmuş. Hava bulutluymuş. Hava soğuk. Eşi dedi, Musa sancım çok sıklaştı. Hiçbir şey göremiyorlar. Yolu kaybettiler. Zaten gece yolu yıldız da buluyorlardı. Yıldız olmayınca çöl, her tarafı kum. Görünmüyor. Koyuna dağılman başladı. Sürü kaybına başladı karanlıkta. Hadi Musa aleyhisselam hadi. Şaşırdı, bunaldı artık. Daraldı İyice daraldı. Kadın kıvranıyor sancıdan. Doğum yapacak. Bir şey görün bir de soğuk. Işık bir şey yok. Ateş yakmaya koyunlar dağıldı. Şaşırdı. Şuraya baktı Turist Sina. Yani Sina Dağı. Turist Sina'da baktı tam o eteklerinde yürürken baktı dağda bir ışık gördü. Belki çobanlar ateş yakmıştır diye dedi karımın dağa gideyim. Oradan biz buraya kor getiririm de Ondan getireyim biraz ne? De, Yakarız dedi böyle. Hem ısınırsın, doğan şey ısınır burada. Evet görürüz. Tur üstüne dağa çıktı. Mesleman Nurmuş'a. Işıt anlattı. Nur'a yaklaştı. Nur geriye doğru gitti. Geri gitti, Nur'a doğru geldi. Eğlen buyurdu. Ya Musa, yaklaş bana. Be, ben sen Rabbinim. Enen Rabbike fahlan aleik aleik iki pabucunu çıkar buyurdu. İki pabucunu çıkar. Ayakkabını çıkar. Burada iki pabucu ayakkabını çıkar. Lahlikisine çıkar. Bu iki anlama geliyor. Biri turda kusa olduğu için bu ayakkabınla basma anlamına geliyor. Yanlaşık buraya. İkinci anlamı bunu iki tane ayak kafa takılan mesleki şey vardı böyle. Biri eşi, biri koyun sürüsü. Acaba kaybolmasınlar diye. Belan buyurdu. İkisini de kafandan çıkar, aklına çıkar onları böyle. böyle. Daha sonra belan gösterdi. İşte elinde bir asa vardı, denek var vardı. Her çabanda olduğu gibi elinde denek vardı. Belan buyurdu. Yağmursa bu asayı bırak, yere bak, bırak yere bakayım onu. Ejderha oldu. Musa korktu var Musa'nın aleyhisselam. Vella müdbiren. Abi döndü kaçmam başladı korktan böyle. Bu abi Musa korkma tut onu. Döndü tutacak ama ejderha ama açmış ağzını büyük yılan yerleşti yani ben. Büyük yılan açmış ağzını Musa'nın geliyor. geliyor. Rab'im tut dedi ama gene korktu hırkısını çıkardı. Eline sardı tutacak. Bümerlek geldi, güldü. Ya Musa, Allah tu diyor Allah güveniyorsun da Hürka mı güveniyorsun? Hürka emir attı, yapmıştı. Boğazından emir asıl tapılmış şey böyle. asıl oldu. Şimdi neden böyle oldu Efendiler? Allah Celleher, her peygamber önce mucize gösterir, önce peygamber kendi görün mucizeni kendisi görür, kendi görür. Eğer Musa Aleyhisselam Önce kendi aslan yolunu görmeseydi, şura onunla olunca da onu korkardı orada. Alıştı, alıştı bu şekilde. Yani Musa Aleyhisselam'a peygamberlik tür işinada verildi. Peygamber e peygamberlik Nur dağında verildi. Genel olarak evliya varsa hep bunlar tepelerde, hep tepelerde yapılan tepelerde. Hep öyle. Yani sır küpüdür dağlar, tepeler. Onlar sır de onlara böyle. Uğud dağı mesela peygamber buyuruyor. Biz onu severiz. O bizi sever. Herhalde keyfe, süt yiyat. <gülüyor> Remülah buyurdu onun için yere bakmazlar mı? Keyfe, süt yiyat. Yer nasıl düzel, döşendi. yüzü böylece. Eğer yer yüzü hep kayalık, dik, mik, karma fişe olsaydı yaşam koşulları tabi zor olur muhtemelenler. Kaya da var. Kum da var, çöl de var ama toprak maddeleri de var böyle. Beketiyeler de var, gelişim alanları da var. Allah Celi Şanü'yü bize bu dört şeyi buyurtan sonra Peygamber hitap ediyor. Fezekir Fezekir Ya Muhammed'im Ya Habib'im sen hatırlat. Uyar insanları, hat uyar insanları. Demek bir insanların uyurulmaya ihtiyacımız var o temeldir. Bir insan göre akıllı da olsa, kendi ilim biracında profesör de olsa ama kişi ancak bir dalda uzman olabilir. Bir dalda, diğer bölümlerde çahildir. Bir tıp profesörü ancak bir tıp dalında uzmandır. Ama tıp profesöründen yolda arabası arızada ise berse durdum arabası aşırı baka kalkmış anlamaz böyle. Telefon der yardım istemem. Bunun için bazıları derler mesela işte filan kişi bak bu kadar akıllı işte bilim adamı profesördür şudur budur. Peki o neden acaba Allah bilemiyor. Neden o İslam yaşamıyor acaba? Neden mi yaşamıyor? Çünkü o beynini, aklını bir güneş çevirmiş. Yani gözle bir şeye bakarken diğer şeyi göremez. Hatta insan bazen dolar insan bazen. İşte, i̇şte bir kişi bir şeye bakarken insan bazen dolar ya da böyle göremez böyle şey. Birin de bunu gibidir. Bir insana hangi binin meşgulse o işi bilir, o uzmandır, ehilidir. Onun için sahibidir. başı bilemez böyle şey. Bunun için bizlere peygamber gönderiyor ve buyuruyor, Sezekir Habib Muhammed'im hatırla, söyle insanlara uyar. uyar. Peygamberlik en yüce makam. Yani insanlık arasında en üstü makam peygamberlik. Yalnız peygamberlik çalışmak edilemiyor peygamberlik. Bir insan çalış evli olabilir. Çalışırsa bir insan. Allah yolunda. Önce ihlas, halis Allah yapacak her şeyini. gün Allah'a bağlasa kişi, haramdan sakındır, ibadet yaparsa, Allah çok ederse kişi evliye bakarak ulaşabilir. Her kulağı bu kapı açıktır. Peygamberlik, bu ezelde verilmiştir. ezelde verilmiştir. Çünkü peygamberlik çok ama çok zordur. Aşırı zor peygamberlik. En büyük evliya peygamberine bakan dayanamaz. Çatlar böyle. Peygamberlik. Bir peygamber nereye geliyor peygamber? Genelde en azgın insanlara geliyor. Mesela peygamber Mekke müşriklerine. Mekke'ye. Peygamber gönderildi Önce Mekke'ye böyle. O dönemde dünyanın terk olma bir beldesi Mekke müküreme. Yıldızlar yara vahşi insanları. Öğüt diri diril gömenler. Hayvan reşini yiyenler. Hayvanın kanını içenler. Her bir alkolü şarap içenler. Ahlak mefhumu kalkmış. Çoğun babası belirsiz. Yani insanların çoğu o dönemde babasına kuşkulu. Acaba benim babam mı diye. Öyle dönem bir dönem. Böyle bir dönem. İnsanlar acımasız. Yani öz kızını diriz bir göme insanda acı olmazlar şey. Putra tapınanlar, Allah'a şey koşanlar, sürekli yağmacılık, hırsızlık, hatta insan çalma, insan kaçırma, bunlara köleyi satma. İçinelim ki peygamberimiz gibi bir insan, Aleyhisselam adetleri, son derece yumuşak tabiatlı, ahlakı, en güzel ahlakı, böyle, merhametli, Şefkatli böyle bir peygamber Mek müştererini davet ile mükellef kondu emrulunda tek başına kimse başlamak tek başına tabi yapacak görevine var. Amresi Ebu Lih bile karşı çıktı onu öldürmeye kalkıştı. Bu kadar her şeyi sineye çekti Söyle etti tamir etti durmadan gece gündüz. Gece gündüz böyle, ayaklarına gitti, yalvardı, her şey yaptı, onu daha tatlandı. Neden? Mesela büyürüğü fezekir. İnnama ente müzekir. Allah büyürüyorsa ancak müzekirsin. Ancak sen müzekir, hatırlatıcısın, uyarıcısın. Yani peygamber kimisi zor yola getiremiyor. Eğer Peygamber mucize ile insan yola getirme gücü olsaydı amcası Ebu Talip, onu çok severdi, elinde büyüdü, itini büyüdü, onu yola getirirdi. Çok davrandı amcasına. Okudu amcası yalvardı, ne olur anca? Amca gel, getirilme şartı da, sana yarın başıda şov edebileyim. Amcası Peygamber Ezey, biliyordu. Yanında büyüdü Kureyş'in reisi olduğu için onurundan dolayı yani bir yetime bağlanmak bunu aşağılı gördü. Adem'in Muhterem'dir. Hatta Ebu Talip hastayken son hastalığında artık ölüm yatağında Peygamber haber aldı ki ameliyatı Ebu Talip artık ölüm yatağında Ecev'e e teri başlamış. Yine geldi. Geldi bakınız nasip meselesi bu ya. O anda Ebu Celil dedi. Ebu Celil onu, onu da yapardı. Peygamber amca ne olur amca yapardı. Ne olur amca gel amca'ya gelir kelime şeradeti kral vardı. Ebu Jelil de ya Ebu Talib sakın ha bırakma babanın dinini bırakma. Puttan ayrılma. derken şöyle dedi amcasın Peygamberimize. Ya Muhammed, eğer ben sana şu an iman edersem, arkamdan bana melk güderler. Koca Kureyus'un reisi iken bir yetime bağlandı, inan derken bana güderler arkamdan kadınlar dedi. Bir onur, benlik, varlık. Yani şeytan da ondan aldandı. Şeytan ben de hayliyim dedi adamın karşısında, aldandı. Ve imanı kurtaramadı muhtemelenler. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri onu çok sevdiği için Peygamberimiz ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Anlısı ölünce başının tepesinden başlığı ikiyle başladı. Her tarafı sıvazladı. Böyle. Her tarafı sıvazladı. Yalnız iki ayağının tabanı ona unutturuldu Allah tarafından. İki ayağının tabanı o kısmı unuttur. Şimdi cehennemde bu Talip Nasıl yanacak? Yalnız iki tabanından yanacak etrafı ateş olmayacak. İki tabağında yanacak ama beyni karnayacak, beyin karnayacak böyle. En fazla bu ona olacak bu şekilde böylece. Mevlam buyuruyor, sen ancak müzekirsin, uyarıcısın, hatırlatıcısın. Hatırlatmışsın böylece. Kim zor yolu getiremezsin böyle böylece. Mesela günümüzde diyorlar işte, işte duası da şükür namaz kılsın. Duası şöyle olsun, e bu duvarı olsa muhteremler peygamberler bunu yapardı böylece. Peygamber yapardı böyle böyle. Bunun için ne gerekiyor? Çalışmak gerekiyor ve çocukları küçük yaşta İslam'a göre eğitmek gerekiyor mesela. Genelden çocuklar küçük deniyor böyle. Boş veriliyor, aldanılmıyor. Tamam bu kız daha küçük be. Bir önce öfter başını. ona i̇şte oradan kaybediyor Daha küçük bir namazını kılar. Onu kaybettik. kaybettik. Eğitim kıştan başlamak gerekiyor. Eğer bir çocuğun İslami eğitimi, dini eğitimi küçük yaştan başlarsa, giriş namaza başlarsa, kışı da başında örte, oynarken başında örterse, o öyle alışır. Hiç günahsız bir şekilde ergin şanı erer. Günahsız erdiği gibi, üstelik bir de sevaplı, sevaplı erer böyle böyle. Çünkü bir çocuk, erkek olsun, kız olsun, erginç çağına gelinceye kadar günahları yazılmıyor. Ama sevabı yazılıyor. Çocuk 3 yaşında. Aldı babası da kucağını, kucağını aldı. Ben şöyle bakalım. Allah de yarım, Allah, Allah. Besme de mesela? Şunu da bakalım yavrum. Çocuk Allah, Allah derken ben bunu yazıyorum. Yani birikiyor böylece. Mesela kadın, annesi işte, namaz kıyırken Gel yavrum der. Sen de benim de namaz kılberi ver. Çocuk 5 yaşında. Tam namaz fazla bana verir. Namazı bilemiyor da. Annesi yanında Annesi gibi elini bağlar. Annesi gibi rüküye gider. Secreye gider. Tabi sağa sağa bakar. Ama ne yapısı yapsın. O da namazı da secre rüküye varıyor. Onun sahibi yazılıyor. Şahibi yazılıyor. Çocuk mesela kur örtülüyor. Elham örtülüyor çocuğa. Herâfî'ne on sehab oluyor okul öğrenirken. Bir kelime elhamdü kelimesi. Elhamdü. Beş harf. Elif, lam, hamim, dalabın harçlar. Elhamdü. Beş harfler Elli sehab bakılır böyle. Bir anne veya da baba veya abla abi oğluna, kardeşine elham öğretiyor. Söyle kardeşim, söyle yavrum. Elhamdü, elhamdü tekrarlıyor böyle. Hem tekrarlayan her tek eli sebap oluyor, hem şu kalıyor bu demlerden. Lillāhī lillāh lillāh Rabbı alimü tekrarla böyle. Bir besmele 19 harf var, 190 sebap oldu bakın böyle demler. Bunun için öyle yalnız dua dem de ol namaz kulsun, kulsun kapansın hemen. Tabii dua etmek gerekiyor ama dua ne olmazdı demler. yapmak gerekiyor, demek kişi şey etme gerekiyor bunları. Lest aleyhim bir <gülüyor> musayitir. Allah büyüyesin onlara karşı musayitir değilsin. Musalla değilsin. Yani zorba değilsin onlara karşı. Zorla getiremezsin bunlara böyle şey. Bunun için peygamberler iki peygamber hariç Süleyman Aleyhisselam Davut Aleyhisselam diye. Bütün peygamberler halk çıkan sırada insanlar Davut Yani bir peygamber padişah olsa, devlet başkan olsa bir diktatör olsa, böyle bir yetkisi gücü, bir askeri gücü, silah gücü olsa, baskı insanı yaparsa, bu tabi din olmuyor bu şekilde böylece. Bunun için peygamberler hep böyle sırada insanlar, ariz kimseler böyle. Hatta genelde o toplumun en zayıfları insanlar böyle. İnsanlar, demek ki ne gerekiyor? İnsanların iman etmesi gerekiyor, ama inanarak inanması gerekiyor bunlara İlla İllamen tevella ve kefer. Ne i̇şte böyle İlla İllamen tevella. Habibim Muhammed'im, sen insanı uyardığın halde, hakkı, doğruyu tebliğ ettiğin, anlatın söylediğin halde kim teveлли eder, kaşınır, sırtını kaşar ve kefer? Ve inkarcı olursa küfür işlerirse fiy azabü on azab Allah Teala el azabel ekber. Allah onu azabeder, azab, eder. azab ekber en büyük azab bile. Demek ki dünyada hemen bela gelmiyor Namaz kılanla kumarcıyla fark olmuyor. Hatta dünyada Allah daha da bile. Neden? Onun veyahut da iyilikler vardır bazen. İyilikler var bazen. O da dünyada bunlar veriyor bunlara. Hatta bir kafir, bir inkarçı kafir bile, gayrimüslim bile iyilik yapsın. Yani fakire, şuna, buna işte insanlığa bir faydası olsun. O da bunun karşılığı dünyada karşı alır. Dünyada alır Eğer bu yaptığı iyilik çoksa, dünyada mı işte karşılığını cehennemde alır mı karşılığını bak. Yani giremiyorum haram. Cehennemde alır. Cennete giremediği için cehennemde alır bunun karşılığını. Nasıl alır karşılığını? Örneğin Ebu Leheb. Teğmen amcasının. Peygamber, amcası. Peygamber Ali'sin madretleri doğduğu sabah. Doğduğu sabah Ebu Leheb'in cariyesi yani kadın kölesi, emzikliymiş kadın kölesi de adı Süveybe. Koşlara geldi. Dedi, ya şeydi, efendim abin, ablan oğlu doldu dedi. Ya babası doğdu. Müjde verdi hanıme. Koşlarken müjde verdi. Abdullah'ın oğlu oğlu derten böyle. O anda Ebu Leheb sevindi. Abla Hazretleri biliyorsunuz şanlı vefat etti. Anakarnı peygamberimiz yetim ana doğduğu için o anda sevindi o. Ve dedi ki carisine Gitte ona süt ver dedi. Peygamberimizin doğduğuna sevindiği için bu tarzı iyilik Peygamber'e karşı. Bir de süt ve emretti. Sonra çünkü böyle. Şimdi ne oluyor muhteremler? Ebu ve -Eb Lüten sonra bunu görmüşler. Hazır Abbas biri, onun kardeşi. Peygamberin amcası. Ve çok böyle sahabeler onu fiyada görmüşler. Bakıyorlar ki Ebuleyb cenende yanıyor ateş içerisinde böyle. ateş yanıyor böyle. Öyle yanıyor ki var böyle. Oh! Bağırıyor, çağırıyor böyle ateş yırıtıyor kendini böyle. Eşi evet. diye. Aa! Ah, i̇niyor böyle. Buna Hasan soruyor kardeşi. Ya Ebuleyb, asadı Abdülüzadır. Ya Abdülüzadır. Ne halin durum var diyor. Böyle yanıyor musun her zaman? Evet Allah konuda buyurduğu gibi diyor. Zatel <gülüyor> leheb. Leheb alif anlamına böyle. Alif yanıyor mu böyle diyor. Yalnız diyor, her parası günleri, huşuk vaktinde ateşim serinliyor. Adeb yine var. Ama ateşim serinliyor. Bir diye, şahit parmağın diyor, süt geliyor, soğuk süt su geliyor diyor, onu eminim yapıyor. Süt geliyor onu emiyorum yapıyor Neden bu diyor? O zaman bunu açıklıyor. Peygamberimiz doğduğu zaman diyor bana mücidede cariyem o zaman sevinmiştim diyor. Peygamberin, Allah'ın peygamberinin doğumuna sevindiğim için o anda bir kısa bir müddet ateşin bir seriniyor. Ona bir oh ne başlayalım böyle. Oh, böyle diyor. Yine diyor parmağımdan diyor soğuksuz geliyor bunu emiyorum buyuruyor. Şimdi bunun gibi bir gayrimüslim, bir kafir iyilik yaparsa, tabi iyi haller olabilir, iyilik yaparsa ama sevap şey alamıyor muhtememde. Alamıyor. Cennete gidemiyor, cehenneme gidiyor, o da azabı hafilyonlarını mesela. Bunu yapmış oluyor. İnne ileğine eyâbehüm. Onların dönüşü biz olacak beyleğine. İleğine eyâbehüm. İnsanların o kafirlerinde dönüşü alabilir bize. Yani dönüşü sonunda bize verabiliyor. Kul nereye kaçırsa böyle. Uzaya gitsin, deniz altına yaşasın, ormana gitsin, nereye gitsin. Sonu ölüm. Kul sonunda ne yapıyor? Bir kefenle ambarajlanıyor, tabuta konuyor, mezara götürülüyor. Allah'a teslim ediliyor Muhteremler. Yani insan denen o zavallı varlık hayatta iken belki üst makamaya gelmiştir. Derebey'dir, kraldır, diktatördür, imparatordur. Şudur budur dünyada. Artık benim, benim diye o davaya kalkışmıştır. Asar keser, kan, kan içmeye doyamaz, kan dökmeye doyamaz. Dünya kana boyar, her türünü yapar. Ama sonuçta o da Aziz ama, Direnemiyor muhteremler. Ece'ye gelince ki bu yazılmış edilmiş nefes sayısı ile ece gelince o da canlı teşrim eder. Sonra mezara gidiyor muhteremler. Mezara giriyor böyle. Evvel müşteri öldü ne olacak? İş ondan nasıl hayat ya. Hayat sırf hayat değil ki. Mesela ana karnında hayat var. Çocuk ya canlı yaşıyor. Ama başka hayat hayat. Abi ciğer sonunu atmıştık orada böyle. Hayat farklı böyle ama karnında böyle. Mezarda hayatı yine var. Ruhsla hayat var mı? Müziyor? Ruh ölmüyor. Aynı şeyleri görüyor. i̇sm in aleyhine hisab-i'nin sorunun hesabı da Mevlam biliyor. Bizi ayetleri böyle buyuruyor. Demek ki burada bize Mevlam sonumuzu hatırlatıyor. Sonumuzu. Bir insan ne olursa olsun güçlü olur, kuvvetli olur, ordu komutanı olabilir, devletin başkanı olabilir, varlıklı olabilir, zengin olabilir, güçlü olabilir, kuvvet olabilir, sporcu olabilir, dünya çapında ünlü olabilir, çok moderne sahip olabilir, ama bunlar hepsi geçici hatırladım. geçici böyle, bir çiçek şey gibi, çiçek şey gibi, gül gibi, bir aşar böyle, tomurcuk olunca aşağı. Renk, hayat saçar etrafında, koku etrafında saçar böyle. O kadar canlıdır böyle, bakalım rengine bakar, hayran kalır böyle, kokusuna hayran kalır, güzeldir. Ama sonra duraklama dönemi, geri dönüş vardır. Kuruluk kuru, başlar, çürür toprak kurur gider insanlar böyle. İnsan da bunun gibi, insan bir şey gibi insanlar böyle. İnsan dünya yana karından gelir, küçücük bir bebek şeklinde, gözleri kapalı. Yalnız bir ağlamasını bilir. Ağlaması olmaz ama. Ağlaması şart. Aldı ona onu vermiş. Şimdi konuşamıyor. Dedi anlatamıyor. Ağlayarak dene anlatıyor. Ağlayarak, dedi. Çocuk ağladı mı? Mutlaka bir ihtiyacı var. Mutlaka. Şu ağladan böyle. Ya acakmıştır, susamıştır, eli sıkmıştır, uyuşmuştur, karnına gaz yapmıştır. Ağlamak ne doğrusu bir sinyal alama vereceği. Mesela bir günse alamaz ama sancı yapar. İşte bebeğinden, midesinden, bağırsaktan, karnaşıdan bundan efiran yerinden sancı var. Ne var acaba buranda? Efiramel. Şuruk bu anlatamaz ağlar. Bak. Allah ona bu özel yetkiyi veriyor, yeteneği veriyor. Şuruk ağlayabilir vereceği. Annevelan bunu veriyor. Doğan şuruk ağladığı mı o mutlaki ihtiyacı vardır. Bir derdi vardır böyle. Dur bu madde olmaz. Bu araştırma gerekiyor benim Süt mü istiyor, su mu istiyor, başka ihtiyacım var. Gazlı yapım gidiyor. Evet kabız mı? Neyin neyi var? Altıp pişti altın yanmıştır? Bu araştırma gerekiyor böylece. Sonra ne oluyor? Tabi doğan şu dünyaya geliyor, aciz ince bir bitki filizi gibi dünyaya geliyor bitkin ne abi yavaşlar, boya gidiyor, köke gidiyor, kalınlaşıyor. İnsan da böyle çocuk emeklemeye başlıyor, yürümeye başlıyor, kuş oynama başlıyor, o da gelişime başlıyor. Derken delikanlı oluyor. Artık güçlü kuvvet, enerji fışkırıyor demeli. Durya duramıyor. Hareketli oluyor. Ama bir zaman geliyor. Bunlar çok kısa çabuk geçiyor bunlar. Böylece. Yani kişi gençliği küçük insan bunları fark edemez ama çok çabuk geçiyor bunlar. Böyle. Çok çabuk geçiyor böyle. Nasıl yaz hemen gelip geçiyor. Kış böyle gelip geçiyor. buna da gelip geçiyor. Böylece. Kişinin gençliği geçen ortayaşık gelir. Duraklama dönemi başlar. Duraklama dönemi başlar. Eski enerji hareketi kalmaz artık. Duraklanan dönemi başlar. Sonra geriye sayım başlıyor. Geriye sayım başlar artık böyle. Her gün kalk, yatağından kalkarken belinden sonra kalkar. İşte ayağında kereşlenme böberinde taş oldu. Ee, başında ağrı, şurasında ağrıyor. Nefes almada bir zorluk, kalbinde bir zorluk var. Hastaneye git, doktora git, ilaç al, şuna periz bunlar bunda periz genç Zabada gençlik çalışmıştır da yaşta bunu yerin diye. Ye bakalım, Ye bakalım Tatlı yasak. Şeker var. Tuzlu yasak. Tuzlu gelir mi? Yenmez böyle. Tuzlu yiyesin böyle şey. Hamu, un hamur, işi şey, yasak mı <gülüyor> O yasak bu yasak böyle şey. Ye bakamadı yersen böyle şey. Evet çok elbiseler var, ayakkabı işi şey var be. Arabam var. Bin gez bakam, gezi miyiz böyle? Gezi canlı ki. hasta insan böyle. Hasta insan derdi başka mı o böyle? böyle. Sonra evet. ne oluyor? Ölüm geliyor o Ölüm geliyor efendim. Yani bunlar bilindiği halde her insan bunları gözüyle sürekli gördüğü halde aldanmak gerçekten insana yakışmayan bir davranış. Yani diniye aldanmak, ölümü unutmak, özümü unutmak oraya hazırlanmamak oraya boş ele gitmek insanlıkla bağdaşmayan bir şey böyle. Yani akıl dışı bir davranış. E, efendim, dal dünyayı değil mi? Dal dünyayı. Hırsa kapıl, gerek siyasette gerek malda neyse olsa böyle dünyanın yükselme hırsında. Yani nevi adına mı dedi bu? Nevi adına Kuran saadına öde nevi övülme adına diye damadama damadama damadama bakmış ki yolda uçakta düşmüş, araba kazaya kapılmış, kaza kişi yolda parçam emeklimiş bu Ve en son elindeki kişi mezara götürülüyor. Mevlam biliyor. İşte dönüşün bize mevlan buyuruyor. Dönüşünün bize Mevlam buyuruyor. Hazreti Mâli bin Dinar vardı. Bir, bir Dinar diye. Bu da zamanda biraz son Dönüş yaptı elhamdülillah. Allah'a tam dönüş yaptı. İllas da yola yürüdü. Bir Evlullah makamı erişti. Şöyle bahsediyor öleceği zamanlar. Eğer bidat olmasından korkmasaydım bidat olmasından korkmasaydım şey bir vasiyet ederdim diyor. Ve öldüğüm zaman ilim ayağımı zincirle bağlayın, atın beni mezara. Deyin ki Ya Rabbi senin kaşak kulunu yakın getirirsin deyin bana. Yani kuluna yakarsak karşı. Ölümü inanmasın. Ağaçla ahirette yanılmasa bile sonunluk işini oluyor, ölüyor. Mezara giriyor muhtemelen. Kartopata giriyor sana böylece. Ve kişi orada kalbimezara küçülüp kalsa iyi, çok iyi. Çok iyi. Ama kalmıyor. Kalmıyor böyle. Dünyaya gelmek elimizde miydi? Yok değil, değil mi? Diyelim böylece. Dünya gelmek elimizde olmadığı gibi tekrar dirilmek, kalmıyor. Kalkmamak o da elimizde olmayacak. Nasıl ki bir ağacın ve diğer otların, bitkilerin tohumları yere dökülür. Bahar mevsimi geldi mi, tohum tekrar yeşil çıkarır, bitki verir muhtemelen böyle. İnsanın da zerreleri topla dönüşüyor ama insanda omilin son kemiği, ondaki maddeler onlar çürümüyor muhtemelen efendim. Umuriliğin sonu. İlk oradan yaratılıyor böyle. İlik olarak, iskelet olarak omüleminin kemiği yaratılır. İşte o topla dönüşüyor, o kaybolmuyor böyle. İnsana maddesliği öbür sürü veriyor, atom kadar veriyor. Göze bölünmez, kaybolmuyor böylece. Ondan bizim tırk yaşı varmış, tırk yaşı bedenlerimizi, her ruh gece bedene girecek, mahşerde gireceğiz, hesaba çekilmesinlerdir. Şey hesap mahşerde. En korkulu gün, mahşer hesabı çıkıyor, en korkulu gün. Vela buyuruyor, yevmin asirün, yev asir çok zorlu gün, güç gün o mahşer günü, güç gün böylece. Düşünelim ki, kimse elinde irade kalmıyor mahşerde, irade yok mahşerde böyle. Kabir, fıratı dışı insanları, her insan öldüğü şekilde kabrinden kalkıyor, nasıl ölmüşse, Mesela namazı öldü, secde öldü. Secde öldü. Ne diyordu? Sübhane dedik, gitti. Oradan kalkıyor. kabine kalkıyor. Sübhane, Rabbiyeli, ala diye kalkıyor. Diğeri elham okurken öldü. İyyâken nâbide kaldı. İyyâken nâbide nesle'in diye kalkıyor mesanında. Diğeri zikirde öldü. Allah derken öldü. Kalkan Allah, Allah diye kalkıyor. Allah korusun be bunun akşı var, İçki çekiyor, içki öldü, içki öldü böyle. Allah korusun, dans da, sals da, jazz da böyle, kadın erkekle karma karışık, insan yarısı alkülük, o gün havalar damlın vuruyor, Allah bir unutulmuş, bir unutulmuş böyle ya, el diye gidiyorlar bize. Orada öldü, O orada kalkacağım diyor böyle. Allah korusun bende. Her insan yaşadığı böylecek, niye kalkacak diyor. Ondan sonra mahşerde hesaba çekilmek. Hesaba çekilmek. Böyle. Her şeyden oradan sorulunca her şeyden böyle. Başta beş hareket namaz. Namaz şart Din din din namaz. Yani işte namaz kılmıyorum ama işte ben de şu ilik yapıyorum, şunu bunu yapıyorum böyle. Evet, o da sevaptır ama namazın sevabı yanında o devenin bir kılık böyle. Namazın sevabı yanında. Düşün günde beş hareket namaz. Günden kırk rekat namaz. Kırk rekat namaz. Kırk rekat. Kırk elam okunuyor. Kırk besmele çekiliyor. Etkiyat okunuyor. Zalmısı okunuyor. Rükül seci yapılıyor. Her gibi bu tekrarlıyor Ayet-i ki okunuyor. Subah'ın tesbihat çekiliyor. Tekrar Fatih okunuyor. En birisi var. Beş veki namazı muhtemelen. Yani kendinizi buna zorlayalım. Çoğuk çocuğumuzu kurtarmak için onların namazı alışılamayın şahit hâlâ. Eee Komşularımıza, dostlarımıza bunu tavsiye edelim. şekilde namazı. Önce, nam önce namaz. Namazı ne kadar güzel kılarsak, bilinçli huzur kılarsak, o kadar iman gelişir. İman gelişir. Yani eğer namazı araya sıkıştı vereyim diye böyle, kafa karnı karşı, gönül başka bir yerde, fikri başka bir yerde, hepsi başka bir dualık insan şekilde, kişi namaza durursa, Tabi insan namazına cevap o zaman. Şimdi bu Allah'tan değil ki böyle Allah sana bir feyiz gelsin kendisine efendim. onda evet bedenli namazda. Yani görünümü çok güzel. El bağlamış, kıbriye dönemiş. Oh ne güzel Her hanım Helhan'ın başını örtmüş mesela. Uy ete giymiş. Namaza durmuş. Görünümü çok güzel görünümü. Ama Allah kulun bir de gönlüne bakıyor. Görünür eğer kulun bile gönlü namazda Allah huzurunda olduğunu bilinçli olursa namaz o zaman hiraç olur. Namaz da olacak, Namaz böyle. O namazdan feyize gelir. Zeyh, cef, ruhsal cevte gelir. Tatlar Ki Namazdan can yansıklamaz. Bıkmaz böyle. Namaz ise ağır gelmez. İnsan namazı duyamaz ya namazı. Derler. Namaz illaki önce beş vakit namaz, illaki beş vakit namazı. Derler. İnsan böyle namaz kılınca kişi namazdan zevk filiz almaya başlayınca artık kul Allah'a dönüşü başlar. Evet bedeni dünyaya çalışır. işini bırakmaz. Ama işini yaparken de yine Allah'la beraberdir. Bu olur mu? Olur muhteremden. Mesela bir kimsenin hanımı hastaneye götürüldü. Gelini yahut da hastaneye götürüldü doğum yapacak. Biraz da doğumu tehlikeli denildi böyle. Yani. Böyle bir şey de var. Kızı Eşi, gelinle eşte hasta hasta yatırıldı. Şimdi bu kişi dükkanda çalışıyor, esas olsun, santral olsun böyle. İşi yaparken hatta müşteriyle alışır muhatap olurken bile aklı hastanede eşine geç haberde mi Hep haberde mi? Ya da annesi olsun ameliyat alındı, yakını, ameliyat alındı, ki biraz da ameliyata, tehlikeli ameliyat da böyle işi. Bu kişi dünya işini yaptığı halde. Alışverişin yaptığı halde yani parasal öyle halde ne yapar? Annesi ameliyatta basit hazırlıyor şu anda. Babası ameliyatta, eşi doğumda aklı orada böyle. Demek ki beden çalışır eğer aklımızla böyle Allah'a evvel olsa. <gülüyor> Rabbi inşallah biz onu eylesin. Aynen. Lilletane Fatiha.